ve onu kime bağışlamayı dilerse ona bağışlar. Allah sana da güzel ahlak bağışlamıştır. 154. bölüm. Peygamberimiz hac yapmak üzere ashabıyla beraber Mekke'ye doğru ilerliyordu. Ravha denilen yere gelince bir yolcu grubuyla karşılaştılar. Peygamberimiz onlara "Siz kimsiniz?" diye sordu. Biz Müslümanlarız, peygamberimizin hac edeceğini duyduk, ona katılmak üzere yola çıktık. Sizler kimlersiniz, nereden gelir, nereye gidersiniz? Peygamberimiz ben Allah'ın Resulüyüm dedi. Demek Resulullah burada. Bakın bakın, işte. Allah'ın elçisini gördünüz mü? Bakın bakın işte burada. Allah'ım bu ne büyük bir onur. Ne büyük onur. Elhamdülillah şükürler olsun. Peygamberimizle ummadıkları bir zamanda karşılaşan bu grup çok mutlu olmuştu. Bir kadın küçük çocuğunu yukarıya kaldırarak bir soru sordu. Ey Allah'ın elçisi! Bunun içinde hac var mıdır? Peygamberimiz, evet sana da ecir vardır dedi. Ezrak Vadisi'ne yaklaşıldığında peygamberimiz bu vadinin adını sordu. Ya Resulallah, bu Ezrak Vadisi'dir. Peygamberimiz, Musa'nın şehadet parmaklarını kulağına koyup, gür sesiyle İzzet ve Celal sahibi Allah'a telbiye getirerek, şu yokuştan inişini görür gibiyim dedi. Derken bir yokuşa geldiler. Bu yokuşun adını sorduğunda ashabı şöyle cevap verdi. Herşah şey yokuşu ya Resulallah. Bu sefer de Peygamberimiz Yunus Peygamber'in yuları liften olan kızıl bir devenin üzerinde Sırtında yünden bir aba olduğu halde Buradan telbiye getirerek geçtiğini görür gibiyim dedi Peygamberimiz yeri geldikçe Yüzyıllar öncesinden bu mübarek toprakları ziyaret eden Peygamberlerin ve müminlerin hallerini anlatıyordu Yolculuk bu şekilde devam etti Nihayet Mekke görünmüştü Şükürler olsun Mekke'ye ulaştık Bizi Kabe'ye, Beytullah'a kavuşturan Allah'a hamdolsun Allah Rasulullah Mekke'nin yukarı tarafından şehre girdi. Ey Müslümanlar, Peygamberimizin dediklerini size iletiyorum. Dinleyin. O şöyle diyor: Sizden kurbanlık getirenler ihramlarını muhafaza etsinler. Bu kimselere hacı eda edinceye kadar ihramlının yapması yasak olan hiçbir şey helal olmaz. Kurbanlık getiremeyenlerse Beyti tavaf, Safa ile Merve arasında say etsin. Saçını kısaltıp ihramından çıksın. Sonra Arafat'a çıkılacağı sırada hac için tekrar ihrama girip telbiye etsin. Mina'da kesecek kurban bulamayanlar hac niyetiyle ihrama girdikten sonra Hac sırasında üç gün, memleketine döndüğü zaman da yedi gün olmak üzere toplam on gün oruç tutsun. Peygamberimiz Beytullah'ı görünce ellerini kaldırıp şöyle dua etti. Ey Allah'ım bu beytin şerefini, azametini, saygınlığını ve heybetini artır. Ona hac ve umre ile tazim eden ve saygı gösterenlerin de şerefini, saygınlığını, azametini ...ve erdemli hareketlerini artır. Ashabı, peygamberimizin neler yapacağını dikkatle takip ediyordu. Peygamberimiz, ridasının bir ucunu sağ koltuğunun altından alıp... ...sol omzunun üzerine atmış, sağ kolunu açmış. Ben de öyle yapayım. Heh, şimdi de Hacerül Esved'i selamladı. Bu kalabalıkta hepimiz ona dokunabilecek miyiz acaba? Resulullah bir şey diyor sanki. Bu esnada peygamberimiz Hazreti Ömer'e şöyle diyordu. Ey Ömer, sen güçlü bir adamsın. Hacerül Esved'e erişmek için zayıf insanları rahatsız etme. Sen de rahatsız olma. Eğer tenha bulursan onu istilam et. Olmazsa uzaktan el sürüp öpme işareti yap. Kelimeyi tevhid oku, tekbir getir, geç. Peygamberimiz Kabe'yi tavaf etmeye başladı. Tavafın ilk üç turunu koşar gibi, dört şaftını ise yürüyerek yaptı. Rüknu Yemani ile Hacerül Esvet arasında şu duayı okudu: Rabbimiz, bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver ve bizi cehennem azabından koru. Müminler de onun yaptıklarının aynısını yapıyorlardı. <gülüyor> Peygamberimiz Kabe İnle etrafında Yedi turluk tavafını tamamladıktan sonra İbrahim makamına gelerek İbrahim'in makamını namazgah edinin ayetini okudu Makamı kendisiyle Beyt-i Şerif arasına aldı Orada kıldığı iki rekat namazda İhlas ile Kafirun surelerini okudu Sonra dönerek Hacerül Esved'i Tekrar selamladı ve Safa Tepesine çıktı Safa'ya yaklaşınca Safa ve Merve Allah'ın koyduğu nişanlardandır ayetini okudu ve Allah'ın başladığından başlıyorum diyerek Safa'dan başladı. Safa tepesinin üzerine çıkıp Beyt-i Şerif'i görünce kıbleye döndü ve şöyle buyurdu. Allah'tan başka ilah yoktur. O'nun ortağı yoktur. Mülk de O'nundur. Hamd de O'na mahsustur. O her şeye kadirdir. Bir tek Allah'tan başka ilah yoktur. Vadini yerine getirdi, kulunu muzaffer kıldı. Tek başına birleşik düşman ordularını bozguna uğraştı. Peygamberimiz sonra Merve'ye doğru yürüdü. Safa ile Merve arasındaki vadinin ortasına indiği zaman yürümesini hızlandırdı. Vadiden çıkınca normal yürüyüşüne devam etti. Nihayet Merve'ye geldi. Merve tepesinde de Safa'da yaptığı gibi hareket etti. Merve üzerine son çıkışında, ''Eğer bu hac işini yeniden yapmış olsaydım, kurban getirmez, hacla birlikte ben de umre yapardım. Şimdi sizden yanında kurbanı olmayanlar derhal ihramdan çıksın ve hacını umreye çevirsin.'' buyurdu. Bunun üzerine Süraka bin Malik bin Cüşum ayağa kalkarak şöyle sordu. Ya Resulallah, bu durum bizim bu senemize mi mahsus yoksa ilelebet devam edecek mi? Resulullah parmaklarını birbirine kenetleyerek üç defa, ''Umre hacca dahil olmuştur. Hayır, ebedi olarak devam edecektir.'' dedi. Peygamberimiz bu tavaf ve sayinden sonra ihramdan çıkmadı. Haccını bitirip bayram günü kurbanını kesinceye kadar İhram yasaklarından olan hiçbir şeyi yapmadı Kurbanlarını getiren kimseler de Resulullah'ın yaptığı gibi yaptılar Yani hac vazifelerini tamamlayıncaya kadar ihramdan çıkmadılar Peygamberimiz hacca niyet ederek Mekke'nin üst tarafındaki hacun mevkiinde konakladı Yaptığı tavaftan sonra artık Arafat'tan dönünceye kadar Kabe'ye bir daha yaklaşmadı. Asabına beyti tavaf etmelerini, Safa ile Merve arasında say etmelerini, sonra da saçlarını kısaltmalarını, bundan sonra da ihramdan çıkmalarını emretti. Peygamberin bu emri beraberinde kurbanlığı bulunmayan kimseler içindi. Peygamberimizin dostlarından Sa'd bin Ebi Vakkas, ağır bir hastalığa yakalanmıştı. Yol halinin verdiği yorgunlukla artan hastalığının sonunun ölüm olduğunu düşünmeye başlamıştı. Rasulullah onu ziyarete gittiğinde vasiyeti ile ilgili bazı şeyler sormak istedi. Ey Allah'ın Resulü benim çok malım var. Kızımdan başka da varisim yok. Malımın üçte ikisini hayra vasiyet etsem uygun olur mu? Peygamberimiz bu miktarı çok bularak hayır dedi. Peki, yarısını vasiyet etsem, yarısı kızıma kalsa? Peygamberimiz buna da hayır dedi. Üçte birini versem? Peygamberimiz bu teklifi kabul etti ve şöyle dedi. Üçte biri bile çok ama tamam. Ey Saat, varislerini zengin bırakman, onları insanlara muhtaç olacak şekilde fakir bırakmandan hayırlıdır. Ey Saad. Sen Allah rızası için harcadığın nafakanın ecrine kesinlikle nail olursun Hatta hanımın ağzına verdiğin bir lokmanın bile Ya Resulallah Siz Medine'ye döneceksiniz de Ben burada ölüp dostlarımdan geriye mi kalacağım? Peygamber Efendimiz Hayır sen bizden geri kalamazsın Burada kalır da salih ameller işlersen Elbette onunla derecen artar merteben yükselir ''Umarım ki sen uzun zaman yaşayacaksın. Öyle ki senden bir takım kavimler faydalanacak, bir takımları da mahrum kalacak.'' dedi. Ve ''Ya Rabbi, ashabımın Mekke'den Medine'ye dönüşünü tamamla.'' diyerek dua etti. Bu esnada Peygamberimizin hatırına yakın zamanda kaybettikleri Sa'd bin Havle gelmişti. Onun ölümüne olan üzüntüsünü belirttikten sonra, hekimlik yapan Haris bin Keledey'e, Saad bin Ebi Vakkas'ı tedavi etmesini söyledi. Bir müddet sonra Saad bin Ebi Vakkas iyileşti. Peygamberimiz Mekke civarında ikamet ettiği günlerde eptah denilen yerde çadırını kurdurdu ve orada konakladı. Bu süre içinde namazları seferi olarak kıldı. Kabe'nin yanı başında evi olan amcasının kızı Ümmühani'nin Evlerinde kalması yönündeki davetini kabul etmeyip asabı gibi çadırda kalmayı tercih etti. Zilhicce'nin 8. günü Mina'ya doğru hareket etti ve herkes yeniden hacca niyetlendi. Mina'da öğle, ikindi, akşam, yatsı ve sabah namazları kılındı. Peygamberimizin Müzdelif'e vakfe yapacağını sanıyordum ama da geçtik. Evet, biz de öyle sanıyorduk. Hatta kendisine de sorduk. Ama Arafat'a çıkılmadan haccın olmayacağını söyledi Kendisi ne zaman gelir acaba? Kuşluk vakti Mina'dan hareket ettiğini duydum Herhalde birazdan gelir Şu mahşeri kalabalığa bir baksana Hiç böylesini görmemiştim Nereden nereye? Peygamberimiz bu şehirden kaçmak zorunda kalmıştı Şimdi inananların sayısına bebe Allah'a hamdolsun Hava da çok sıcak Peygamberimiz için bir gölgelik yapsaydık iyi olurdu. Nemira'da bir çadır kuruyorlar onun için. Hmm, öyle mi? İyi o zaman. Ufukta bir karaltı var. Peygamber Efendimiz mi acaba? Sanki o. Gel gidip bakalım. Asrı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.